Merhaba, yeni bir söz programına daha hoş geldiniz. Bu hafta aslında ülkemizin gündeminde de e, çok fazla tartışmalı bir konu olan e, eğitim ve eğitim sistemindeki din derslerini konuşacağız. E, bu konuyu konuşmak üzere Aytuğ Bey karşımızda e, Gizem'le birlikte ona kendi aklımızı karıştıran soruları soracağız. O birazcık bize kendinden bahsedecek. Aslında e, sistemin mi yanlış olduğundan yoksa öğretmenlerin mi doğru sistemi yanlış uyguladığından aklımızdaki bu sorulara cevap arayacağız. Öncelikle hoş geldiniz diyelim merhaba. Hoş bulduk merhabalar. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Ee, ben Aytuş Şaşmaz. Eğitim Reformu Girişimi de proje asistanı olarak çalışıyorum. Eğitim Reformu Girişimi e, farklı sivil toplum örgütlerinin desteklediği eğitim politikalarını inceleyen bir sivil toplum girişimi Sabancı Üniversitesi bünyesinde çalışıyor. E, eğitimde haklar çalışmaları kapsamında e, biz de din ve eğitim alanında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ee, aslında hani Uzun zamandır ülkemizin gündemini de hani karıştıran evet. bir konu din dersi konusu ve sanırım kısa zaman önce bir toplantı yaptınız. Evet. Bu toplantıdan birazcık bahsedelim hani ne diye toplanalım dediniz çünkü çok farklı kesimlerden insanların evet. geldiği bir toplantıydı sanırım. Birazcık toplantıdan bahseder misiniz? Eğitim reformu girişiminin din ve eğitimle ilgili çalışmaları aslında 2004-2005 yıllarına kadar uzanıyor. E, din ve eğitim alanında yani eğitim sisteminde din olgusunun ele alınış biçimiyle ilgili olarak... Ee, bir değişim ihtiyacına bir değişime gerek duyulduğu fikri eregen'in e, önem verdiği fikirlerden biriydi. 2004-2005'te bir diyalog süreci e, sürdürüldü. E, Toplumun farklı kesimlerinden insanlar bir araya getirildi ve din kültürü ve ahlak bilgisi dersiyle ilgili e, ne tür bir değişim ihtiyacına, ne tür bir değişime ihtiyaç duyulduğu e, konuşuldu bu diyalog sürecinde ve 2005'te bir ee, bir belge imza bir belge ortaya çıktı, bir e, ilkeler ve öneriler seti ortaya çıktı. E, 2009'dan itibaren ise eğitim reformu girişimi eğitimde haklar çalışmaları çerçevesinde e, din ve eğitim konusuna e, eğiliyor. Çocuğun eğitim hakkı e, bakış açısından din ve eğitim e, alanında çalışmalarını sürdürüyor geçtiğimiz haftalarda 11 Mart'ta da yine çok geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıda yine çok farklı kesimlerden katılımcılar vardı ve onlara din ve eğitim alanında hani bugün geldiğimiz nokta nedir? Hani politika düzleminde özellikle politika düzeyinde daha çok hani uygulamada sizin karşılaştığınız okullar düzeyinden ziyade politika düzeyinde ve de neler yapılabilir bundan sonra o katılımcılarla bunları tartıştık. ERG'nin bundan sonraki çalışmalarını bu alanda sivil toplumun ELG'den hani daha da e, geniş anlamda da sivil toplumun neler yapabileceği ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk. İsterseniz hani biraz şeyden bahsedeyim hani neredeyiz şu şu aşamada hakikaten din ve eğitim alanında e, hani neler konuştuk e, toplantıda biliyorsunuz din kültürü ve ahlak bilgisi dersi halen zorunlu siz bunu evet, tecrübe hı. ediyorsunuz zaten e, yakın zamanda öğretim programları değişti. E, bu derslerin 2005 ve 2006 yıllarında hem ilk öğretimde hem orta öğretimde ve daha çoğulcu, daha eleştirel dersler, e, ezberci dersler olmasından ya da sadece e, İslami anlayışı öne çıkaran dersler ya da sadece İslami anlayışa yer veren dersler olmasından ziyade e, daha çoğulcu, daha eleştirel dersler olmasına çalışıldı. Bunun bir değerlendirmesini yaptık. Hani bazı katılımcılar evet e, gerçekten de daha çoğulcu, daha eleştirel oldu dediler. Bazı katılımcılar da... E, hayır yeterince çoğulcu ve eleştirel olamadı dediler. Bundan sonra yapılabilecekler konusunda da hani din kütür ve ahlak dersi zorunlu mu olmalı yoksa seçmeli mi olmalı e, her iki durumda da içeriğinde neler olmalı öğretmenler bu dersi nasıl ele almalı onlardan bahsetmeye çalıştık e, yakın zamanda da bu alandaki çalışmalarımızı daha da e, kapsamlı bir biçimde sürdürmeyi planlıyoruz Peki e, baktığınız zaman hani kimler ya da hani din kitabını özellikle ben lise, hani öğrencisiyim nesi lise... Din kitabını yazan kişi ya da müfredatı ayarlayan kişi müfredatın doğruluğu konusunda ne diyor? Hani sonuçta baktığınız zaman içeriğinde sadece İslamiyet inancının yoğun olduğunu ve Sünni İslamiyet'in Sünni inancının yoğun olduğu bir kitap görüyorsunuz. Hani mesela basında da çok yansıdı Alevi öğrencilerle çıkan sorunlar. Hani... Şimdi onların bakış açısını aktarmak gerekirse onlar... Ee, bunun mezhepler üstü bilgiyi yansıttığını savunuyorlar. Yani e, bunun Alevilik hani İslamiyet'in ortaya çıkışından belli bir süre sonra ortaya çıkmış bir inanç diye düşünüyorlar. Hani onların bakış açısını yansıtmak gerekirse. Ve e, Alevilik ortaya çıkmadan önceki e, inanç esaslarını yansıttığını düşünüyorlar. Yani Sünnilik Alevilik ayrımının üstündeki inanç esaslarını, kitapların yansıttığını düşünüyorlar. Bu Özellikle Alevilere göre çok şey bir durum, tartışmalı bir durum. Bunun böyle olduğunu düşünen Alevi yani e, kitaptaki bilgileri daha kabul edilebilir bulan Aleviler de olduğu söylenebilir. Ben onların adına konuşmak istemem. Kitaptaki kitaplardaki bilgileri hiç kabul edilemez bulan Aleviler olduğu da söylenebilir. Hani burada zaten hani biraz dini bilginin kendi özelliğinden kaynaklanan bazı sorunlar var. Hani çok tartışmaya Hı -hı. açık bir bilgi türü değil dini bilgi. Ya inanırsınız ya inanmazsınız diye düşünülebilir. Öyle düşünürmek zorunda değil tabii. Yani din kültürü kitaplarını hazırlayan insanlardan bazı katılımcılar da vardı ve onların söylediği buydu e, bu mezhepler üstü bir bilgi türü ama hani Aleviliğe de şu anda ders kitaplarında ve öğretim programlarında daha fazla yer veriliyor diğer dinlere de yer veriliyor ama e, sünni inanca daha fazla yer verilmesi de bir yandan anlaşılabilir bir şey çünkü toplumumuzun çok büyük bir kısmı sünni onların bakış açısı bu e, bu ne kadar doğru yani o çok tartışmaya açık bir konu. Zaten tartışa geldiğimiz konu da bu. Peki bu konuda sizin görüşünüz nedir? Hani, e, sizce din dersi zorunlu olmalı mıdır? Benim kişisel görüşüm mü yoksa kişisel, kişisel görüşümüz. Şimdi din dersi zorunlu olmalıdır mı sorusu din dersinin içeriğiyle çok bağlantılı bir soru. Ben kişisel olarak hani e, şöyle düşünüyorum. Özellikle eee Gelişimsel olarak yani sizin yaşlarınızda bu tür sorular insanların akıllarında çok dolaşmaya başlıyor. En azından benim kişisel geçmişimde öyleydi. Hani yaratıcı, var mı, yok mu, nasıl inanmalıyız, neye inanmalıyız? Ee, bu sorular çok hani insanın kafasında dolaşmaya başlıyor. Çok sağlıklı bir biçimde. Ee, ve o sırada e, bu soruları daha iyi sormayı, daha iyi formüle etmeye destekleyebilecek bir e, rehberliğe ihtiyaç duyulabileceğini düşünüyorum. Hani ama cevapları değil soruları hı hı. Ee, kimsenin kimseye cevaplar hazır olarak verilmemeli. yani hani bu soruları Hani ne tür sorular sorulduğunu sorulması gerektiğini ya da sorulabileceğini gösteren bir ders olabilir ama bütün hakikaten de bütün dinlere Eşit mesafede yaklaşan, bütün dinlere eşit mesafede yaklaşmak İslam'a daha az yer, yer vereceksiniz anlamına gelmiyor. Evet, İslamiyet'e, İslami inanca Türkiye topraklarında daha fazla yer verilebilir. Çünkü Türkiye'de hakikaten de daha fazla insan İslamiyet'e inanıyor. Ee, ama hani İslamiyet'e ele alırken de diğer dinleri ele aldığı gibi e, ele alması gerektiğini düşünüyorum. Ben böyle bir din dersine ben karşı değilim ama hani kişisel olarak savunucusu da değilim. Ee, böyle bir din dersinin olabileceğini düşünüyorum ama dediğim gibi... Toplum içindeki hoşgörüyü beslemeli. E, bu sorulara rehberlik etmeli ama cevapları sunmamalı. E, bu cevapları herkesin kendisinin vereceğini kabul etmeli. E, ama bu cevapların olası, yani bu soruların olası yanıtlarını da belki sunmalı size. Ama bu soru, yani yanıtlar dediğim gibi daha kişisel olarak verilmeli. Ben kişisel olarak böyle düşünüyorum. Peki hani şimdi biz din kültürü sürekli diyoruz ama aslında dersin genel ismi din kültürü ve ahlak bilgisi dersi. Peki ahlak bilgisinin din kültürüyle birlikte verilmesiniz. Hani ahlak sadece dinden gelir sorusunu. Bu çok önemli hani... bir soru. Evet, evet yani. hani din aslında ahlakı karşılayan bir şeydir sorusu mu aklını akla getiriyor? Hani sonuçta evet, yani din, hani... Hani ahlak dinden mi doğuyor? Yani ders, yine dersin ele alınışıyla alakalı bir şey. Yani dersin içeriğinde ahlak sadece dinden kaynaklanan bir şey olarak verilmezse bu sorun olmaz yani ahlak daha e, yani dinden bağımsız olarak da insanlık tarihinde çok önemli olmuş bir soru bir sorun alanı e, o yüzden hani yani belki de birlikte verilmesi o açıdan sakıncalı olabilir hani belki bir dinler tarihi dersine dönüştürülmesi ahlaktan bağımsız olarak ama hani dinlerin en önemli e, sorun alanlarından birinin ahlak olduğunda yatsımadan... Ee, öyle bir bakış açısıyla ders tekrar hazırlanabilir. Ama de ben de bunu sorunlu buluyorum. Yani sanki ahlakın tek kaynağı dinmiş gibi, gibi gösteriliyor evet. sanırım sonuçta. Yani öyle gösterip gösterilmediği de bir tartışma konusu. Hı -hı. Şimdi ben müfredatları öğretim programlarını ya da ders kitaplarını çok yakından incelemiş biri değilim. Hı -hı. Özellikle değiştikten sonra. O yüzden bunlar hakkında çok kesin konuşmak istemem ama bu evet bir tartışma alanı. Peki dinler tarihinden bahsettiniz. Hani öyle bir ders bu da tartışmanın içinde çıkan bir ...sonuç muydu? Hani böyle bir de bir ders olabilir... ...din kültürü yerine? Evet yani sadece din kültürü ya da dinler tarihi gibi... ...bir ders olabilir. Tüm dinlere eşit mesafede duran. Peki ee... bu dersin öğretmeni... ...kim olacak? Bir tarih hocası mı? Yoksa yine aynı din hocası mı? Sonuçta hani eski din hocası... ...dinler tarihi dersine girerse kendi inancını... ...çocuklara... Böyle ...dinler tarihi dersinde de anlatabilir. Böyle hissediyor. Yani böyle hissediyorsa... ...zaten... Ben, hani... Hani bu, bu zaten yani ...herhalde en önemli sorun bu. Yani... Ee, ...ne kadar müfredatı değiştirirseniz... ...öğretim programını değiştirirseniz değiştirin... ...ya da kitabı değiştirirseniz değiştirin... ...öğretmenin tutumunda... ...belki de değişikliği sağlamaya çalışmak lazım. Yani öğretmen eğer sınıfta böyle bir... ...atmosfer yaratıyorsa zaten yapılabilecek şeyler... ...oldukça sınırdı ee, O yüzden dinler belki de evet söylediğin gibi... ...yani dinler tarihi dersini kimin verdiği de... ...ya da kimin tarafından verildiği de... E, ...aslında ne... ...içerinin ne olduğundan daha önemli... ...o hale geliyor. Yani... Ama işte ders değiştirilirken öğretmenlerin tutumlarının değiştirilmesi için de çaba harcanabilir. Ama yani bu öğretmenlerin tamamını da bilmiyorum. Ben hiç öyle hissetmedim din dersinde. Yani ben de Hı. bütün işte e, orta öğretim ya da ilk öğretim süresince din dersi aldım. Ben hiç öyle hissetmedim. Demek ki bunu öyle yapmamanın yolları da var yani. Peki ben son olarak aslında hani birazcık daha din dersi üzerinde kendimi kafamı karıştıran sorulardan bir tanesini daha sorayım. E, din dersinin işlenişinin ya da din dersi müfredatının hükümetle bir alakası var mı? Hani sonuçta toplantıya ilahiyat fakültelerinden de insanlar geliyor. Milli eğitimden de katılan insanlar vardır büyük ihtimalle tam katılımcı listesinde bilmiyorum ama kitabı yazan insan da hani gelmiştir. Hükümetin politikalarıyla din dersinin bir alakası var mı? Yani din dersi de bir eğitim politikası ve tabii ki din, e, hükümetin politikalarıyla çok yakından alakası. Yani bir hükümet politikası bu da sonuçta. Hı hı. Hükümetin diğer politikalarıyla alakası var mı sorusunda böyle hani hemen peşinden cevap verilemez belki ama e, bence yine kişisel fikrim hükümetin bir politikası bu. E, din dersini daha çoğulcu hale getirmeye çalışmak ya da bunu böyle e, sunmak. Bu tabii ki hükümetin yani tabii ki hükümetin politikalarıyla yakından alakası. Çünkü bu hükümetin bir politikası. Peki... Şimdi din dersinin zorunlu olmaması ya da olması konusunda konuştuk da acaba hani seçmeli olsa ya da ya da hiç olmasa ya ya da hiç olmasa ya da ahlaka yönelik olsa hani e, İslamiyeti Hristiyanlığı falan değil e, toplumun ahlakını geliştirmeye hani ahlak üstüne yoğunlaşmış olsa yani şimdi din kültürü dersi e, anayasada var. Din, din kültürü dersinin ilk ve orta öğretim okullarında zorunlu e, okutulan dersler... Evet evet yani evet. şu anda uygulanmakta olan anayasada e, din kültürü ve ahlak bilgis dersinin zorunlu olan derslerden biri olması var. Ve şu andaki anayasa değişikliği paketinde de böyle bunun çıkarılmasına yönelik bir ifade yok. Yani mesela bu bir hükümet politikası eğer hı hı. Yani, değiştirilebilirdi de bu değiştirilmesi teklif edilebilirdi de en azından bu anayasa değişikliği paketinde. Ee, o yüzden hani zorunlu olmaktan kalkması çok kolay değil. Bir anayasa değişikliği gerektiriyor. Ee, en azından genel yorum bu yönde. Anayasanın bu şekilde yorumlanması gerektiği yönünde. Ee, zorunlu olmaktan kaldırmak çok mümkün değil. Yalnızca ahlaka yönelik bir ders Avrupa'da bazı ülkelerde var. Berlin eyaletinde örneğin Almanya'nın var. Ama dediğim gibi din kültürünün okutulması gereken bir ders olduğu... ...anayasada yazdığı için onu değiştirmek çok kolay değil. Belki içeriğiyle ilgili ve öğretmenlerin tutumlarıyla ilgili... ...şikayetleri daha fazla dillendirmek bir çözüm olabilir. Başka bir hükümetin... ...hükümet kanadında dillendirilmeye başlanan bir öneri var. Yani din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin... ...din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin... ...şu andaki halinden de daha çoğulcu ve tüm dinlere eşit mesafede durması... ...durur hale getirilmesi... ...birazcık daha hani belki ahlakla bir dinler tarihi ders haline getirilmesi... Ama bunun yanında e, din eğitimi yani hakikaten de surelerin ezberlendiği, namaz kılınmasının öğretildiği sünni inancında e, öyle bir din dersinin ayrıca bir din dersinin konulması yönünde hükümet tarafından ya da hükümete yakın taraflardan daha fazla dillendirilmeye başlanan bir öneri var. Bu da bu, bu da bir hani seçenek. Bilmiyorum siz bu konuda ne düşünürsünüz hani sizin de görüşünüzün alınması lazım çünkü bundan en yakın en etkilenecek olanlar sizlersiniz. Peki bu toplantı sırasında hiç öğrencilerin mesela durumu düşünüldü mü? Hani şu şekilde bahsetmeye çalıştığım şey şu. Mesela geçen sene kendi sınıfımda Müslüman olmayan Hristiyan bir arkadaş vardı ve işte ailesi gelip müdüre bir yazı verdi ve derse katılmadı. Ama hmm. e, müdürün dediği şu derse girmeyebilirsin dışarıda durabilirsin ya da oturabilirsin. Öğretmen çocuğun dışarı çıkmasına izin vermedi ve sınav zamanı sınav yapılacak zaman kızlar ki hocam isterseniz dışarı çıkabilirim dedi. Öğretmen hayır ama millete kopya vermeni de istemiyorum. Gel otur öğretmen masasına dedi. Öğrenciye kağıt vermedi. Diğer herkese kağıt dağıttı ve kız gayet e, kötü bir durumda öğretmen masasında oturadır durdu. Şimdi tamam isteyen girebilir isteyen giremez girmez diye hani bir şey var sanırım muaf durma hakkı. Peki ha gayrimüslimlerin? Gayrimüslimleri. Peki Hani bu psikoloji için düşünülüyor mu? Yani zaten asıl bunun düşünülmesi lazım. Hani biz ERG olarak daha çok çocuğun eğitimdeki hakları açısından ve hani özellikle de böyle sosyal dışlanma tecrübeleri yaşamaması açısından olaya bakmaya çalışıyoruz. Yani asıl amacın da bu olması lazım. Yani din dersinin işte hoşgörüyü, toplum içinde hoşgörüyü, bireyler arasında hoşgörüyü destekleyen ve asla da böyle sosyal dışlanma tecrübelerine yol açmayan bir şey olması lazım. Ee, bu açıdan bakılması lazım zaten. Bizim en fazla üzerinde durmak istediğimiz konulardan biri bu. Toplantıda da sık sık gündeme geldi. Ee, evet yani bunun, bunun olmaması lazım. O, o deneyimi yaşamaması lazım. Ee, onunla ilgili çözümleri de okul yönetiminin geliştirebilmesi lazım. Hangi lisedesin bu arada? Kocu Mustafa Paşa Lisesi. Ama zaten din hocası çok değişti. Biz de hani geldi gitti. Ama hani sadece... Lisede değil. Ben Sadece bana mı denk geldi onu da bilmiyorum ama... İlkokul çağında sıksın. da bunu yaşadım. Hani Alevi bir arkadaşımız vardı. Öğretmen din kitabını Alevi konusuna geldi ve şunu yaptı. Aleviliği benden daha iyi anlatacak biri var. İşte bilmem kim kalkıp bana anlatır mısın bunu? Hani çocuk kıpkırmızı oldu diyecek hiçbir şey bulamadı. Yani ne denir bilmiyorum açıkçası. Hani, yani kesinlikle zaman... olmaması gereken yapılmaması gereken çocuğun eğitim hakkının ihlali sayılabilecek bir sosyal işlem yani hiçbir şekilde olmaması, yapılmaması gereken bir hareket ikisi de. Belki müfredatta değil öğretmenlerde sorun var. Evet yani bu da bu da sık sık dile dile getiriliyor. Şimdi bu konuda da hani elimizde sınıf içinde öğretmenler neler yaptıklarını gözlemleyebilmek ve onlarla ilgili araştırma yapabilmek çok zor. Ancak böyle elimizde sizden gelen olaylar. Ee, da başkanın anlattığı olaylar var Bu, Evet böyle şeylerle sık sık karşılaşılıyor ne yazık ki evet, Söylediğin gibi belki de sorun müfredatta ya da ders kitaplarından ziyade Öğretmenlerin tutumunda Toplum içinde hani e, böyle dışlanan çocuklar olabiliyor Benim de arkadaşlarım oldu İşte din dersinde kolyesini gördüler Çıkışta dövdüler falan Ya da öğretmen hani istemedi e, Çocuk muaf değil ama dersten attı Hani, hani aslında dediğiniz gibi öğretmenleri seçmek hani hangi öğretmenin e, hangi, din dersinde, kendi dersinde nasıl davranacağını kimse bilemez. Hani sen böyle yapar mısın ya da yapmaz mısın derste nasıl davranıyor çocuklara? Buna biz karar veremeyiz. Siz de haklısınız. Hani bizim anlattıklarımızla. Yani şöyle şeyler yapılabilir ama hani e, yine eğitim reformu girişiminin bu 2004-2005'te yürüttüğü süreçin sonunda önerdiği şeylerden biri buydu bir izleme denetleme mekanizması kurulabilir. Hani bu tür şikayetleri mesela senin az önce söylediğin şikayetleri değerlendirecek ve hani gerekli işlemlerin yapılmasını sağlayacak kurullar kurulabilir. Hani bir birkaç kişiden oluşan kurullara öğretmenler ya da veliler böyle şikayetleri götürebilirler ve bunların araştırılması sağlanabilir. O mekanizmanın varlığı bile aslında öğretmeni böyle şeyler yapmaktan en azından bir nebze alıkoyacak bir şey olur. O mekanizmada hani farklı inançların temsilcileri oturabilir, e, bulunabilir. Aslında yapılacak şey ya, yani bunların çözümü yok diye düşünmemek lazım. Bunların çözümleri olabilir. Yani öğretmenin sınıf içindeki tutumunu da değiştirebilecek daha iyi e, daha iyiye götürebilecek mekanizmalar yaratılabilir. Peki hani ben çok güzel aslında dediğiniz şey bu yapılabilir fakat eee benim, neden yapılmıyor? Neden yapılmıyor bu birinci sorum. ikincisi mesela benim edebiyat dersime giren hoca tasavvuf edebiyatında cihat çağrısı yapan bir insan. Hani bu şekilde işte diğer dinlerdeki insanlar Müslümanları öldürüyor. Hadi gidip biz de onları öldürelim diyen bir insan. Ve çocukların gözleri dönmüş bir biçimde öğretmene bakıyor. Hocam ne diyorsunuz siz gibilerinden. Şimdi gerçekten araştırdık hani milli eğitime telefon açtık. Ve ben bu öğretmenin hakkında bir şikayet yapmak istedim de benim adım soyadım alın alınıyor. Ve edebiyat Hı -hı. benim baraj dersim. Anladım. Ve öğretmen benim adımdan kendine bir şikayet gittiğini öğrenirse ben sınıfta kalıyorum. Hani sözün otu denilen çok güzel bir faktör var Hı -hı. öğretmenlerin elinde Hı -hı. sıfır sıfır kullandığında sınıfta kalıyorum. Ee ev ya bunun nasıl bir çözüm? Hani bulunacak sonuçta X kişisi gitti şikayet etti. Yani işte aynen ne? böyle. Adı ne bunun? Hani o denetleme mekanizması bunu gizli tutabilir. Tutabilir mi? Hani bunu yani Sençler. eğer isterse tutar. tutar. Eğer düzgün Hı -hı. mekanizmalar kurulursa tutar. Ee, bunun örnekleri var dünyada. Yani yapılmayacak şeyler değil bunlar. İş ki öyle bir irade olsun. Yani insanlar istesinler bunu yapmayı. Ancak öyle olur. Ee, ama biz böyle bir mekanizma kurduk gelin şikayet edin deyip ondan sonra da herkesin ismi sızdırılabilir. Bu birazcık o sürecin aslında sonucunda ortaya çıkabilecek bir şey. Ne kadar güven yaratıldığıyla alakalı bir şey olabilir. Ee, hani... Şimdi edebiyat dersinde de böyle bir şey yapılması hani din dersi olsa hani ayrı sorgulanabilir de edebiyat dersinde... Ya belki evet bütün dersler için, bütün yani. eğitim süreçleri için bu tür denetleme mekanizmalarına ihtiyaç var. Evet. Ee, yani. Belki de öğretmenlerin belirli bir süre içinde psikolojik denetimden geçmesi gerekiyor. <gülüyor> hani <Yani> şimdi... <gülüyor> sonuçta... Ya aslında bir yerde hani hak veriyorsun bunları yapmalarına değil hani bu benim kendi öğretmenimin dediği şey değil ama çok uzun zaman boyunca öğrencilerle uğraşıyorlar. Hani belki bunun üzerinden de bir çalışma yürütülebilir. Yani evet olabilir. Evet hani bilmiyorum. çok açık açık söyleyeceğim psikolojik sağlığı ne kadar iyi. Şimdi böyle hani... böyle, bunda böyle şeyler söyleyecek ya da öğretmenlerin psikolojik sağlık durumlarıyla ilgili bir bir, şey söyleyecek bir durumda değil. Durum değil. Değildi. Ama hani. Ee öğretmenlerde tükenmişlik yaşanabilir. Başka sorunlar sınıf ortamına yansıtıyor olabilirler. Ee, yani bunların hiç ya yani bunların hepsi olasılıklar. Ee, ne kadar yaşanıyor? Yüzde kaç falan? Onu öyle şeyler maalesef söyleyebilecek durumda değiliz. Otur araştırmalardan varsa bile benim çok haberim yok açıkçası. Ya böyle şeylerin olmaması için çaba sarf edilebilir ama tabii ki. Ee, çocuğun eğitim hakkı açısından eğitim ortam ve süreçlerinde böyle şeyler olmaması ee, ...çocuğun eğitiminde saygı görme hakkı açısından çok önemli tabii ki. Yani bunların e, daha fazla dile getirilip olmaması için neler yapılabileceği hakkında daha fazla düşünülmesi gerektiğine katılıyorum. Peki aslında biz bu hani süremizin sonuna yaklaştık. Tam bir sonuç elde edemedik hani din üzerinde o kadar konuştuk ama... ...siz toplantınızda bir sonuca ulaştınız mı? Hayır. Yani bu konu hakkında sonuca ulaşmak aslında o kadar da e, kolay değil. E, bütün inanç temsilcilerinin bir arada olduğu bir ortam gerekiyor çünkü hani yalnızca çoğunluğun karar verebileceği bir mesele değil azınlıkların haklarıyla çok yakından alakalı çocuğun haklarının çok göz önünde bulundurulması gerekiyor şu andaki durumla ilgili hani müfredatın öğretim programlarının ve öğretmenlerin durumu ile ilgili daha fazla araştırma, araştırma yapılması gerekiyor o yüzden de hani biz toplantıda bir sonuca ulaşamadık ama eğitim reformu girişiminin çalışmaları da devam edecek söylediğim gibi ee, öğretim programlarının değerlendirilmesi e, devam edecek Öğretim programlarının iyileştirilmesi için hangi somut adımlar atılabilir Onunla ilgili çalışmalarımız devam edecek Bir de bu din eğitimi hani Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden bağımsız olarak din eğitimi konusunda da e, Bunun avantajları neler olabilir, dezavantajları neler olabilir e, Bunun hakkında da çalışmalarımız devam edecek Peki Bakın e bu bilgileri bize verdiğiniz için teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür çok ederim konuk ettiğiniz için. Haftaya yeni bir programla tekrar sizlerle beraberiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.